ファーディスティルーム、アサラマレイコン、ラハマトラハマトラカト。アワハンセラム、ラハメティア、バレケティ、ゼンゾーソン。ファーディスティルーム、ボフテキ、ダーシンズ、ユーソンズ、イマン・ボカー、ラハマオラハン、アブッド、ヤラカム、トッラディ、キダバム、ファーディスティルーム、ファーディスティルーム、ファーディスティルーム、ファーディスティルーム、ファーディス 74 numaraya zayıf demişti, bu şekilde not alın. Evet. Ee, 40 numaralı bab, 75 numaralı hadis. Evet. Kabilelerin <gülüyor> azatlısı kendilerinden sayılı.、R、Rifa imran rafiden cübat edildiğine göre Hazret Peygamber Salihullah Aleyhisselam Ömer radiallahu anhi'ya bana kamini topla dedi. O da kamini topladı. Peygamber Salihullah Aleyhisselam'ın Absime geldik geldiklerinde Hz. Ömer Peygamberimle yanına gelip sana kavmini topladım dedi. Bunu insanlar duyunca şöyle dediler: Kureyş kavmi hakkında、e, vahiy nazi oldu. Nazi Bu, oldu. Bunun üzerine kendilerine ne söyleyeceğine dinlemek ve görmek için bazı kimseler geldi. Sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem çıkı geldi ve çıkı geldi de. Onların arasında ayakta durup içinizde sizden olmayan kimseler var mı diye sordu. Onlar evet ikimizi müttefikimiz kız kardeşimizin oğlu ve azatlı kölelerimiz yok dediler. Hazreti Peygamber'in salonu aleyhi ve sellem şöyle buydu. Müttefikimiz bizdendir. Kız kardeşimizin oğlu bizdendir. Azatlı kölelerimiz de bizdendir. Siz iyi dinleyin. Benim dostlarım sizden takuva sahipleridir. Eğer bu özellik sizde varsa benim dostlarım sizlersiniz. Aksi halde sonuca bakın, insanlar kıyamet günü salih amellerle gelip de siz güla güla yüklersinizle gelirseniz sizden yüz çevirirler. Sonra peygamber "Ey insanlar" diye sesleniyor ve iki elini kureyş halkının başlarının üzerine koyuyordu. "Ey insanlar, muhakkak ki kureyş halkı güvenilir kimselerdir." Onları kim zulmede ise Rabbi zul zannım cihazet be yamem kim tutar kuraser dedi Allah onu burun bir burun yüz üstü süründürür hadis be yamem bunun için üç kez söyledi. Evet kardeşlerim konumuz biliyorsunuz akraba ilişkileriyle alakalı Sıla İlahimle alakalıydı burada da İmam Bukhari rahimullah bir başlık、e, zikte diyor ve ondan sonra hadisi E, söylüyor. Başlık olarak İmam Bukhari rahimahullah、e, Mevla dediği yani azatlı köle bir kavmin azatlı kölesi de onlardandır başlığını getirerek daha sonra rivayeti serdediyor. Rifa'i İbni Rafi radıyallahu anhu'dan、e, gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ömer radıyallahu anhu'ya kavmini topla diyor ve Ömer radıyallahu anhu'da kavmini topluyor ve kavmi girdikten sonra、e, hepsi topladıktan sonra ey Allah'ın Resulü kavmimi topladım diyor. Kardeşlerim daha önceki rivayetlerde de geçtiği gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burada、e, aşiretin yani soyunun ve akrabanın işlerine verdiği önemi açıklıyor. Ve burada da daha önce geçtiği gibi Allah Azze ve Celle'nin şuara suresi 214. ayet-i kerimesinde وَاَنْدِرْ اَشِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ Yani yakın olan akrabanı uyar ayeti kerimesinde de ne vardır? Bir amel, bu emri yerine getirme vardır. Ve Ensar bu yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bu Kureyş'i topladığını duyunca diyorlar ki herhalde Allah Resulü bunları topladı ki Kureyş hakkında Allah bir vahyi indirecek diyorlar ve hemen gelip ne yapıyorlar? İnecek vahiy dinlemeye çalışıyorlar. Burada da kardeşlerim oradaki sahabelerin inecik vahiyi dinleyip anlama ve onun gereince amel etmeye karşı gösterdikleri bir ihtimamu özeni gösteriyor ki inecik vahiy dinlesinler, anlasınlar ve onun gereince ne yapsınlar. amel etsinler ki hemen ne yapıyorlar? Kulak veriyorlar. Vahye. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onların yanına çıkıyor, aralarında duruyor ve buyuruyor ki sizin içerinizde, içinizde sizden olmayanlar var mı? Çünkü neden? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ömer radıyallahu anh'ı sadece kendi akrabalarını toplamalarını emrediyor. Ve on üzerine diyor ki, ey Allah'ın Rasulu, bizim aramızda bizim anlaşma yaptığımız ki bu halif kelimesi kardeşlerim ancak bu ancak hayırda ve hak üzere yardımlaşılan topluluklar manasına gelir veya kişiler manasına gelir. Burada da bunu söylüyor ve Allah Rasulu Aleyhisselatullah daha ve daha sonra da İbnu Ukhthinah diyor, yani <gülüyor> Kız kardeşimizin oğlu da bizim aramızda bekliyor. Kardeşlerim burada demek ki cahiliyede kız kardeşlerin çocuklarına pek değer verilmiyormuş ya da akrabadan sayılmıyormuş. Ki rivayet gelecek kardeşlerim. Mesela kız çocuklarına önem verilmemesinden dolayı hatta biliyorsunuz o dönem kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir dönemde rivayetler gelecek. Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam özellikle kız çocukları ile alakalı söylemiş rivayetler var ki hakikaten ki gelecek bir sonraki vaktte、e, sanırım işte iki çocuğu olan iki kız çocuğu olan üç kız çocuğu olan yetiştirip büyüten terbiye eden cennete girecektir şeklinde rivayetler söylenmiş ki burada da bir cahiniye olarak kız çocuklarının yani kız çocuklarının、e, erkek çocukları、e, neymiş pek değer verilmez yani akrabadan sayılmazmış ki bunu da iptal etmek için Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam kız çocuklarının çocukları da nedir akrabadandır bizdendir ve buyurarak Allah Rasulü Aleyhisselam cahiliyeyi dönemindeki bu anlayışı da ne yapmıştır ortadan kaldırmıştır. Aleyhisselatu vesselam ve Allah Rasulü sallam işte anlaşması olan akrabalarıyla anlaşması olan bizdendir kız kardeşimizin oğlu bizdendir ve azatlı kölemiz de bizdendir yani akrabamız sayılır buyurmuştur Allah Rasulü aleyhisselatu vesselam ki burada da yani Azatlı kölenin de akrabadan sayılmasıyla alakalı、e, bak başlarının şahidi de buradadır İmam Bukhari bu sözüne binaen buhanlesi serdetmiştir kardeşlerim. Evet ve Allah nasıllı aleyhisselatü vesselam diyor ki okur eşi yani kendi kabilesini topladığı zaman sizin içinizden diyor benim dostlarım muttaki olanlardır Allah'tan hakkıyla korkan. İşte kardeşlerim bir、e, normal bir akrabalık vardır, bir kardeşlik vardır. Ama deli dediğimiz dost kelimesini kullandığınız zaman yani bizim dilimizde de böyle çok farklı bir mana verilir kardeşler. Hani Allah Resûlü Aleyhisselâm kişi dostluğun dini üzeredir diyor ya. Hani bir arkadaş vardır veya Ayda yılda bir selam verdiği vardır veya görmese bile hiç aklına gelmeyen kişiler vardır ama Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor benim dostlarım muttakilerdir ama sizin içerisinde, yani ne demek istiyor yani benim diyor içinizde akraba bile olsa yani her sizi dost edindiği manasına gelmiyor bu ya nasıl diyor ki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem kast ettiği manada ben diyor Allah'ın diyor bizim üzerimizdeki hakkı gereğince Allah'ı seviyorum. Bu bir. İkincisi de ne yapıyorum? Allah rızası için salih müminleri seviyorum. Allah'ı seviyorum. Allah için mümin salih kullarını Allah'ın salih mümin kullarını seviyorum. Ve imanı ve doğruluğu sıdkı sevenleri seviyorum. Bu akraba olsun veya olmasın fark etmez diyor. Ancak sığılayı rahim olarak, akrabalık olarak hakları da ne yapıyorum, yerine getirmeye çalışıyorum demek istiyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani burada dostluk nedir? Benim asıl dostlarım akraba bile olsa Allah'tan hakkı ile korkanlardır buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ne diyor burada? Sakın olaki benim akrabalarım olduğunuz için ne yapmayın, ne sebebinize güvenmeyin. Ya ne yapın? Salih amel işleyin ve Allah'tan hakkıyla korkan kullar olun ki, devam ediyor Allah Resulü Aleyhisselam ki bir rivayette、e, sizler diyor benim dostlarım değilsiniz benim dostlarım ancak mümin salih kullardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Evet Eğer diyor <gülüyor> sizler diyor takvaya bürünmüş iseniz Benim dostlarımsınız. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin iman edenleri dostlar edindiği gibi kardeşlerim. Tabi tasavvufta bu dostluk evliya kelimesi çok başka bir、e, kendi istilahlarında çok farklı、e, manaları getirmişlerdir. Ama Allah Azze ve Celle'nin benim dostlarım Allah, iman edenler Allah'ın dostlarıdır veya Allah iman edenleri dost edinmiştir dediği gibi. Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam da takvaya bürünmüş kimseleri kendisinin dostları olduğunu söylüyor Aleyhisselatu Vesselam. Öyleyse diyor akibetinizin ne olacağını bakın diyor Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam. Ve diyor kıyamet günü insanlar kendi şeyle、e, o takvallarıyla işlemiş oldukları salih amellerin sevapları ile gelir de sizler de diyor eğer kendi Günah yüklerinizle gelirseniz o zaman sizden yüz çevirilir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve burada da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendi akrabalarına salih amel işlemelerini emrediyor sallallahu aleyhi ve sellem ve sakın diyor nesebe akrabalığa güvenmeyin diyor, buyuruyor aleyhissalatu vesselam ve burada da yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam insanları hayırda yarışmaya başlıyor. ...teşvik ediyor... ...sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonra kardeşlerim... ...Allah Resulü Selam elini kaldırıyor... ...ve Kureyş'in kafalarında... ...gezdirmeye başlıyor. Daha önce de bahsi geçmişti... ...Allah Resulü... ...aleyhissalatu vesselam... ...gerçekten vücut dilini... ...çok güzel kullanıyor... ...sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela bir rivayette geçmişti... ...nasıldır hatırlayan var mı? Allah Resulü yaslanmış... bir rivayet anlatıyordu ve birdenbire doğruldu ve şunu da haber vereyim mi? Ne yaptı? Yani vücut dilini kullanarak, beden dilini kullanarak Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem söyleyeceği sözün ne kadar ihtimamlı ve herkesin nazrasını, bakışlarını çekerek ne yapıyor? Aynı zamanda、e, güzel bir、e, tedris dediğimiz yani、e, beden dilini çok güzel bir şekilde kullanıyor Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam. Kardeşlerim,、e, hadise baktığımız zaman, şer'i bir maslahattan dolayı, kavmi bir araya getirmenin önemini、e, vurguluyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ki daha önceki rivayette Allah Resulü Vesselam akrabalarınızı ne yapın? Öğrenin. Yani kiminle akrabasınız? Bunu mutlaka öğrenin. Ki şerhinde biz demiştik ki öyle akrabalıklar vardır ki insanın bunu öğrenmesi nedir? Harzdır. Neden? Çünkü ileride yapacağı bir evliliğin meşhur bir evliliğin haram ve helallik noktasını ne yapabilirsin, ayırt edebilsin. Yani kiminle evlenip kimini, akrabasını öğrenis öğrensin ki akrabalık bağlarını öğrensin ki,、yani、ileride yapılacak bir evlilikten dolayı harama ne atmasın, düşmesin. Burada da bir akrabaların birbirini tanıyabilmesi için. Ee, ne yapmıştır? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onları bir araya getirme emri veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve burada da kardeşlerim herhangi bir malumatta eğer bir sıkıntı varsa yanlışlık varsa Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da burada ne yapıyor? Onu、e, düzeltiyor ve yine akrabaları hayırda yarışmaya、e, teşvik ediyor. ediyor ve yine hadiste anlaşıldığına göre çıkaracak derslerden bir tanesi de kesinlikle ve kesinlikle nesbe ve akrabağa akrabalık bağına güvenilmemesi, güvenilmemesi、e, gerektiğini vurguluyor Allah Rəsulü səlam ve yine Kureyş'in、e, emanet ehli olduğunu ve onlara izah etmekten kaçınılması gerektiğini buyuruyor Allah Rəsulü anhisselatu ve səlam. Evet. <gülüyor> Yetmiş altı numaralı rivayet, kırk yıl oğlu bab. Kim iki veya bir kız çocuğunun bakımını üstlenirse,、evet. <gülüyor> ukbe, ukbe imam, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'in şöyle dediğini işittiğini rivayet et. Kimin üç kızı olur da, bunların yetiştirilmesi konusunda sabreder ve malından onları giydirirse, bu üç kız ona cehennem ateşinden koruyucu bir ferdo olur. Evet. Biraz önce de söylediğimiz gibi kardeşlerim, Câhiliye döneminde kız çocuklarına aşırı bir şekilde ezici edilmesi, onları insan yerine konulmaması ve onların deri deri gömülmesi, İslamın gelmesiyle de kadına hakikaten ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle gerektiği izet ve şerefi vermiştir. Allah Rəsûlü Sallâllâhü Vâlehiye, cennet anaların ayağı altındadır buyurarak, yani o kız çocuklarının bir ileride bir anne olacağını belirterek, Onların da aslında terbiyesinde ne kadar önemli olduğunu Allah Resulü Aleyhisselam burada bildiriyor. Ve bu rivayette de geldiği gibi her kimin diyor üç tane kızı olur, üç tane kız çocuğu olur. Ve onlara karşı sabreder ve onları malından giydirirse yani onların güzelce geçimini sağlarsa o çocuklar yarın cehennem günü onun için ateşe karşı bir çocuklar. set bir örtü olur, ona bir engel olur buyuruyor Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam. Neden böyle buyuruyor kardeşlerim? Çünkü kız çocuğu erkek gibi değildir. Erkek bir yerde belli bir yaştan sonra ne yapabilir, kendi geçimini sağlayabilir, kendi başına hareket edebilir, ama kız çocuğunun hem tabiat olarak zayıflığından dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların、e, maslahatlarını düşünülmesini ve onların giydirilmesini ve malından verilmesini ve、e, tavsiye ediyor, emrediyor Allah Resulü Vesselam. Bir yerde de bir rivayette de kardeşlerim onlara karşı sabreder ondan sonra onları yedirir, içirir, giydirirse muhakkak ki onun için ne vardır?、E, cennet vardır ya da cehenneme karşı bir、e, settir, bir örtüdür buyurmuştur. Aleyhisselatu vesselam. Yine başka bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki kardeşlerim her kimin 3 kızı veya 3 kız kardeşi olur da onlar hakkında Allah'tan korkar ve onların haklarını yerine getirirse muhakkak ediyor cennette işte böyledir diyor. Benimle o kimse ki orta parmağıyla、e, işaret parmağını ne yapıyor bu şekilde diyor. Birleştiriyor. Bu da o kimsenin cennete girme vesilesi olduğuna işaret ediyor. Allah Rasulü Aleyhissalatu Vesselam. Evet, 77 numaralı rivayet. İbn Abbas dedi: Allah ﷻ tarafından aktarıldığına göre Peygamber Salallahu Aleyhi Vesselam şöyle dedi: Herhangi bir Müslümanın iki kız çocuğu olur ve bu kızlara ergenlik çağına ulaşınca kadar güzelce yetiştirirse, bu kızlar o Müslümanı cennete götürürler. Evet yine bir önceki rivayete benzer bir rivayet. Yalnız burada kardeşlerim biraz önceki rivayette ne vardı? Üç kız çocuğu. Burada da iki kız çocuğu olursa ve onlara güzelce muamelede bulunur ve yine biraz önceki de geçtiği gibi giyimlerinde, içimlerinde, terbiyesinde uğraşırsa ne yapar? Allah onun sebebinden dolayı Allah o kimseyi ne yapar? Cennetine girdirir. Buyuruyor. Allah Azze ve Celle muhakkak o kimseyi cennetine girdirir buyuruyor. Aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim ailesi ile alakalı, onun nafaatini yerine getirirse muhakkak ki o ne vardır, güzelce muamelede bulunursa, terbiye ederse Allah Azze ve Celle muhakkak o kimseyi cennetine girdirir buyuruyor. Aleyhissalatu vesselam. Evet, 78 numaralı rivayet. Kâbir İbn-i Abdullah'tan aktarıldığına göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin üç kızı olur da onları barındırır, ihtiyaçlarına karşılar, onlara me merhamet ederse kesinlikle cennet ona vacip olmuştur. Orada bulunanlardan bir adam, iki kızı olsa da mı Ey Allah'ın Allah Resûlü Benim dilimle bir de sıkıntı var. Tamam çözeriz inşallah. Ne zamanını ver. Tamam. Evet. İki kızı olsa da neye Allah'ın Resulü dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynısı. Devam et. İki kızı da olsa da aynıdır. Buyur. Buyur. Tamam. Allah razı olsun. Yok, çözülür inşallah. <gülüyor> evet. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh gelen divayette Allah resulü selam Yine bir önceki rivayette her kimin üç tane kızı olur, onları güzelce yerleş, yetiştirir, yemeğini içmesine dikkat eder.、Ve、onlara merhamet ederse muhakkak ki ona ama muhakkak ki diyor ona cennet farz olur, gerekli olur buyuruyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. O kavimden bazıları diyor ki iki ey Allah Hamı Rasulü. Demek ki adamın iki kızı var ve bunu soruyor. Ne Allah Rasulü iki kızı olan da buna girer mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki kızı olan da böyle şekildedir buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Burada da kardeşlerim hakikaten sahabenin、e, hakkı öğrenme ve onunla amel etmeye dair hırsını görüyoruz burada.、Yani、Allah Resulü 3 diyor. O adamın, o toplumda bulunan adamın iki tane kızı var ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu cennete girme müjdesiyle nail olmak istiyor. Ey Allah'ın Resulü iki kızda yani iki kız çocuğu olup da onları yetiştiren, yedirip içilen ve onlara merhamet eden kimseye de cennet parz olur mu, gerekli olur mu? Evet diyor iki kızı da olan ve onları güzelce yerleştirip terbiye eden kimse de muhakkak cennete girer. Müjdesini veriyor Allah Rasulü Aleyhissalatu Vesselam. Yani kardeşlerim kız çocuğunun elbise olsun giyecek olsun içecek olsun ve zaruri ihtiyaçlarını gideren kimse ne yapacaktır muhakkak cennete girecektir. Tabii burada güzel terbiye de önemli kardeşlerim. Ama biraz sonraki rivayette de gelecek normal zaruri ihtiyaçlarını karşılas karşılasanız dahi ne cennete girme sebebi kardeşlerim. Yani o esnada sahabenin durumunu düşünün, düşünün kız çocuklarını önem vermeyen bir topluluk birdenbire kız çocuklarının önem veriyor ve ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dinimizde kız çocuklarına bakıldığı zaman velev ki zaruri ihtiyaçları dahi olsa yiyecek ve içeceğe dair ne yapıyor? Eğer onların nafakasını giderirseniz yani zorunlu ihtiyaçlarını giderirseniz muhakkak cennete girirsiniz buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki burada da kardeşlerim iki veya üç tane kız çocuğu olup da onlara sabreden, onun kendisi malından işte yiyeceği, içeceği olsun veya hastalandığında tedavisi olsun bunlara bu şekilde giderdiği zaman muhakkak ki cennet ona vacip olmuştur, gerekli olmuştur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada da sehabin amelleri, sevap amelleri öğrenip amel etmedeki hirsini yine gösteren rivayetlerden bir tanesi Allah'a bizimize hayır versin kardeşlerim. Evet 79 numaralı rivayet üç kız kardeşinin bakımını üstlenen kimse. Bu Sayid Ali Hudri'den rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Herhangi bir kimsenin üç kızı Yahud Üç kız kardeşi olur da onlara iyi muamele ederse muhakkak cennete girer. Evet. Burada da diğer、e, rivayetlere farklı olarak kardeşlerin üç kız veya üç tane kız kardeşi olur da onlara iyi muamele ederse muhakkak cennete girer. Şimdi buradaki şeylerden、e, İmam Bukhari rahimallah bak başlığı olarak kim onları güzelce terbiye ederse. Ale kelimesi yani men rabbe kim onları terbiye ederse güzelce、e, terbiye ederse、e, manasındadır. Ve yine burada da kardeşlerim onlara iyilikte bulunursa yani terbiyelerini güzelce yerine getirir. Yemeleri, içmeleri, giyinmeleri ve tedavileriyle uğraşırsa muhakkak cennete girer buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam burada da kardeşlerim Kız kardeş kendi kız çocuklarına ve kız kardeşlerine iyilik yapanın kimsenin fazileti. Kardeşlerin burada bir elkein kız kardeşine bu şekilde yükümlü olabilmesi için babanın muhakkak vefat etmiş olması gerekir kardeşler. Yani. Artık erkek aile reisi konumuna gelmiştir. Baba vefat etmiştir. Ve eğer kız kardeşleri de varsa onlara güzelce muamelede bulunur ve onların yiyecek, içecek, yiyecek olsun veya tedavileri olsun, sağlık şeyleri olsun ilgilenirse işte buradaki hadise muhataptır kardeşlerim. Eğer babası vefat ederse ancak o zaman erkek kardeşin mesuliyeti ne yapar? Ee, gündeme gelir ve Allah Azze ve Celle de Bu hadiste Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği gibi yüce bir makama erişir ki o da inşaallah cennette müjdelenmiş kimselerden olur. Evet. 80 ve 81 numaralı rivayetler zayıf kardeşlerim. Bu şekilde not alalım. 80 ve 81 numaralı rivayetler zayıf. Evet. 43 numaralı bab, 82 numaralı rivayet. Evet. Ölüm veya boşan... <gülüyor> Benim hocam sizin kıstak ya. Okuyayım mı? Oku kardeşim. kardeşim Sevap alır yoksa devam etsin. <gülüyor> Ölüm veya boşanmış zuretiyle kendisine dönmüş kızının bakımını üstlenen kimsenin fazileti. El-Muhtam,、er、İddi-Madi-i Kerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işitmiştir. Kendi hepsini yedirdiğin senin için bir sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin <gülüyor> senin için bir sadakadır. eşiğine yedirdiğin senin için bir sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin de senin için bir sadakadır. Evet. Kardeşlerim rivayette de、e, geldiği gibi konu başlığında İmam Bukhari、e, Rahime Hullah ölüm veya boşanma sebebiyle、e, babasının evine geri dönen kız çocuğuna、e, bakmanın fazileti veya ona、e, nafakasını yerine getirmenin fazileti olarak bab başlığını getiriyor ve rivayette Allah Rasulü Aleyhisselatu Vassalam kendin için yediklerin senin için bir sadakadır çocuğuna yedirdiğin senin için bir sadakadır hanımına yedirdiğin ikram ettiğin senin için bir sadakadır hizmetçine yedirdiğin senin için bir sadakadır burada bir şart vardır kardeşlerim eğer bunu Sırf Allah rızası için veya sevabını Allah'tan umarak yaparsan nedir? Bunlar birer sadakadır. Bunun muhakkak ne yapılması gerekir? Sırf Allah rızası için Allah'a yaklaşma maksadıyla yapılması gerekir. Eğer bu yapılmazsa herhangi bir bunda ecir, sevap yoktur. Fakat sadece onlara bakma zorunluluğunu yapmak. daki、e, görevini yerine getirmiş olur bu kadar kardeşlerim. <gülüyor> Ama kendisini yani yerken veya ailesine ikram ederken, ailesinin geçimini sağlarken veya çocuğuna veya hanımına veya hizmetçisine、e, geçimini sağlarken, bunda da eğer Allah rızasını güderse onun için ecir vardır bu onlar için birer sadakadır. Bütün amellerde olduğu gibi niyet nedir çok önemlidir kardeşlerim. Demek ki burada yapılan bütün amellerin sırf Allah rızası için ne yapılması?、E, yapılması gerekir. Allah'tan bir sevap umarak yapılması、e, gerekmektedir. Yani insanın kendi yediği bile yerine göre ne oluyormuş? Sadaka olabiliyormuş. Allah rızası umurduğu zaman. Kardeşlerim hadise baktığımız zaman İmam Bukhari rahimahullah bir başlık atıyor. Başlık nedir? Kocası şey ölmüş veya boşanarak sebebiyle veya herhangi bir sebeple baba ocağına geri dönmüş kız çocuğuna bakmanın faziletinden bahsediyor Mbukhar ve Hema Olu ama burada bu direkt bu ne yapmıyor zikredilmiyor kardeşlerim mesela nedir kendi şahsını çocuğunu hanımını veya hizmetçisini diyor sadakadır burada bakıldığı zaman tekrar ailesine dönmüş kız çocuğu nedir Yine erkeğin kendi çocuğudur kardeşlerim. Bu da hizmetçisinden daha evladır. Allah halen demek ki cahiliye döneminde belki de böyle bir şey vardı. Yani kocasından boşanarak veya kocası ölerek tekrar baba ocağına dönen kız çocuğu demek ki belki de Allah halen değer verilmiyordu veya baba ocağına tekrar dönmesi kabul edilmiyordu veya kerif görülüyordu ki belki de Allah Rasulü Aleyhisselam Böyle bir rivayeti zikretme ihtiyacı hissetti. Allah Azze ve Celle en iyi bilendir kardeşlerim. Bu da bir yorum. Evet. Allahü TaaLE en iyisini bilendir. Evet. 83 numaralı rivayet zayıf kardeşlerim. Bunu bu şekilde not alalım. 83. Evet. 84 numaralı rivayet. 45 numara. Çocuk. cimdelik ve korkaklık gibi birdir. Evet. Hazreti Aycı Allah’ın ﷻ razı olsun <gülüyor> anlatıyor. Deva Bekir Allah’ın ﷻ razı olsun bir bir şöyle dedi: Allah’a yemin ederim ki Yıldız’ın da bana Ömer’den daha sevgili hiç kimse yoktur. Hazreti Deva Bekir Aycı Allah’ın ﷻ evden çıkıp tekrar dönünce kızcağızım ben nasıl yemin etmiştim dedi. Ben de ona daha önce dediği cümleyi söylemiş söyledim. Bunun üzerine. ...bu söz bana ağır girdi. Çocuk ise... ...kalbe daha yapışık... ...daha çok sevimlidir dedi. Evet. Bu rivayette de... ...kardeşlerim... ...bir çocuk anne ve babasını... ...cimriliğe ve korkaklığa... ...taşıyabilir. Ve çocuk sebebiyle... ...mal konusunda cimrilik olabilir... Veya çocuk sebebiyle de ne yapabilir? Korkaklık yapabilir, bab başlığı böyle. Aynı zamanda bu bir、e, sahihi Sünene İbn-i Macede geçen bir rivayettir kardeşlerim. Ki İmam Bukhari Rahimullah bu hadisi burada bab başlığı olarak kullanmıştır. Ebu Bekir radıyallahu anhü bir gün diyor ki Vallahi diyerek başlıyor. Yani kasem ederek Allah Azze ve Celle'ye yemin ederek başlıyor. Bu da kardeşlerim tabii ki her zaman kullanılan bir şey değil. Ama önemli bir şey, söylenileceğiz zaman yeminle tekrar etmek nedir vardır kardeşlerim. Bu İslam dininin de kullanılan bir şeydir ki Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam bir rivayetinde sadece Allah'a Allah adına yemin ettiğiniz zaman onu yerine getirin diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam ve sadece Allah diyor sadece kendi adından başkasına, kendinden başkasına yemin edilmesini kerih görür. Bundan hoşlanmaz buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yemin ettikten sonra Ebu Bekir radiyallahu anh'a diyor ki vallahi diyor şu yeryüzünde bana Ömer'den daha sevgili hiç kimse yoktur diyor. Burada da kardeşlerim bir kimse yeryüzünde sevdiği kimseyi ne yapmaması gerekiyor? Muhakkak söylemesi gerekiyor. Ki bunda da o şahıstan etkilendiğini veya işte onun yaptığı amelinden, ahlakından işte gidişatından、e, etkilendiğini gösteriyor. Ki burada da yine hayırda yarış vardır. Kardeşlerim, Ebu Bekir radıyallahu anhuyla Hazreti Ömer radıyallahu anhunun hayatına baktığımız zaman yani、e, Allah Azze ve Celle'nin hayırda yarışın sözünü inanın bu ikisini de çok güzel bulursunuz kardeşlerim. Hazreti Ömer radıyallahu anhu anlatıyor ve diyor ki ben diyor Ebu Bekir radıyallahu anhu ile her zaman yarış ederdim. Neydi yarış ederdim? Hayır, Haset hayır. mi ederdim? Malına göz mü koyardı? Hayır kesinlikle hayırda yarışırdı kardeşlerim. Hep diyor hayırda yarışmak isterdim diyor. Niye? Çünkü aynı zamanda onu kendisine örnek almış kardeşlerim. Ve bir gün diyor bir şey oldu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam insanları、e, sadaka vermeye hayra teşvik etti. Ben diyor hemen gittim. Malımın yarısını koydum diyor. Allah Resulü dedi ki ey Ömer ailene ne bıraktın? Malımın yarısını ey Allah'ın ösürü diyor. Sonra Ömer geldi diyor mal bıraktı diyor. Dedi ki ey Ebu Bekir ailene ne bıraktın? Hiçbir şey. Allah'ı ve Resulünü bıraktım diyor. Yani adam getirmiş radıyallahu anh malının hepsini bırakıyor. Ömer radıyallahu anh yarısını getiriyor. Ebu Bekir radıyallahu anh Allah yolunda elinde ne kadar mal varsa getiriyor. Allah Resulü selamın önüne koyuyor. Bu Allah'ın ve Resulünündür diyor. Ömer diyor ki vallahi anladım ki ben Hazreti Ebu Bekir'i hayırda geçemeyeceğim diyor. Ve buna binaen bakın kardeşlerim rivayette Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Vallahi diyor, Allah'a yemin olsun ki, yeryüzünde bana Ömer'den daha sevgili kimse yoktur diyor. Sonra çıkıyor gidiyor, sonra geri dönüyor. El、hey、kızım diyor, Ayşe anamızın. Biraz önce ben nasıl yemin ettim? Ayşe anamız da anlatıyor işte böyle böyle dedin. Bunun üzerine diyor ki, vallahi diyor çocuk kalpte daha sevgili diyor. Yani. Aynı zamanda çocuğun kalbindeki、e, sevgisini, muhabbetinin her şeyden daha fazla olduğunu beyan ediyor e, Allah ﷺ、e, Hazreti Abu Bekir radıyallahu、e, anhu ki bir, birkaç rivayet sonra gelecek Allah ﷺ aleyhissalatu vesselam kardeşlerim çocuğun bir reyhan yani güzel kokan bir çiçek gibi olduğunu söylüyor ki dünyada sevdirilen şeylerden nedir?、E, Bir tanesi de nedir? İnsanın e, kendi e, çocuğudur ki bu da bir yerde bir merhamettir kardeşlerim. Allah'ın koyduğu niye çocuğunun terbiye etmesinde veya onun yetiştirmede ne yapacaktır? Allah Azze ve Celle'nin o insanın bir babanın kalbine yerleştirdiği merhamet onu daha güzel terbiye etmesine veya bir yerde sokağa atmasına ne yapacaktır? engel olacaktır. Ona güzelce terbiye verecek, onun her türlü giyimini, geçimini veya yiyeceğini sağlamak için、e, çaba sarf edecektir. Ki biraz önceki rivayette de hepsini dir cenneti girme vesilesi veya birer en azından en alt seviyede nedir birer sadakadır. Tabi bu bazen、e, rivayette de geldiği gibi tabi insanın çocuğuna olan merhameti kişiden kişiye de değişir kardeşler. Ne diye ibadette de geldiği gibi, bu diyor bazen ne yapar insanı、e, cimriliğe ve korkaklığa da ne yapabilir、e, sebep olabilir. Yani bunu nasıl anlarız veya nasıl şey yaparız bilmiyorum. Şu anda bir örnek, mesela cimriliğe çocuk nasıl vesile olabilir, nasıl sebep olabilir? Gelecek kaybısın, mal toplusu. Yani olabilir. Mesela bugün toplumumuzda birçok kimse. İşte、e, hac kendisine farz olduğu halde ne yapar?、Çok、i̇şte bimle, bimle. çocuğu evlendireyim, bir isahbi yapayım. Cimrilik yapmaya sebep olabiliyor. Korkaklık de、işte、çocuğun var, şu var, <gülüyor> cihada gitmeyebilir. Olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah bale, bilmiyorum. Yani korkaklık ve、e, cimrilik sebep olur diyor. Yani kitabımız yerinde herhangi bir şey söylememiş ama、e, neler olabilir diye baktığımız zaman dediğimiz gibi belki çocuğun rızık kaygısı dolayısıyla belki İslam alınan pek bir şeylerle ne yapmayabilir? Yapmayabilir. Bu da cemriliğe sebep、Hocam、olabilir. Allah'u alem. Eşleriniz ve kökleriniz için fitnedir. Fitne derken birer imtihan, i̇mtihan, imtihan aracıdır. İmtihan aracıdır. Allah'u alem bilmiyorum ben başka、Hocam、şey varsa dersten sonra da konuşabiliriz. Bizim akrabalardan örnek var. Anneannemin kocası çocuklarına mal biriktirdi fakat ta yıllardan önce Söz verdiğim meyli ödemeden bir karar verdi. Evet.、Yani. Bu da cimriliğe sebep oldu. Yükümlülük evet. Yükümlülük olarak kaldı ama çocuklarını bıraktığıda içeri getirmedi ona ya.、Yani. Evet, mümkün. Evet. 85 numaralı rivayeti de okuyalım kardeşlerim. İbn-i Ebü'nun anlatıyor. İbn-i Ömer'i gördüm. Bir adam ona silsileyi öldürme hakkında <gülüyor> soru soruyordu. İbn-i Ömer adam'a sen kimlerdensin dedi. Adam Iraklılardan dedi. Onun üzerine İbni Ömer, şuna bakın, bana sivrisineği öldürmeyi soruyor. Halbuki bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oğlunu, torunu Hüseyin'i öldürmüşlerdir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştim. Onlar Hazreti Hasan ve Hüseyin benim bu dünyadaki evlendir. Hoş kokulu iki çiçeğin fehânımızdır.、Şey、evet, evet kardeşlerim ne acıdır ki İbnülmaral diye Allahu anhuma bir gün hacdayken ihramlı bir şekildeyken bırakaylinden bir tanesi geliyor ve ihramlı iken işte sinek, böcek veya o türden bir şeyin öldürülmesinin soruyor. Müzene İbnülmar şaşırıyor, tacjbedir ve diyor ki. Siz diyor küçücük bir sineğin, bir böceğin, kara sineğin veya sivri sinekten, onun kanından soruyorsunuz ama sizler diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın oğlunu öldürdünüz diyor. Ben ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı Hasan ve Hüseyin dünyadan iki reyham çiçeğidir gibidir dediğini söylerken işittim diyor. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma. Evet. Kardeşlerim burada gelen şahsa soru sorduğunda İbn Amar radıyallahu anhuma onun nerede olduğunu soruyor.、Yani、sen neredisin? Yani bu Ankara gibi bir yerde kardeşlerim özellikle bir şey hoca çok yapar. Sen falanca yani bir şey yapar, sen falanca yerlisin yani falanca şehirden misin ve nokta atışı yapar. Çünkü Allahu alem kardeşlerim demek ki yerin, mekanın, insanın、e, tabiatının ve ahlakının üzerinde bir tesis var kardeşler. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de de bazı yerlerin adı çıkmıştır. Ben bilmiyorum o kadar hayat tecrübem yok. Bahane yok diyorlar. Ama özellikle bir şey olacak bu konuda. Allah razı olsun çok、e, tecrübeli bu konuda. Yani eğer adam bir sakarlık veya bir şey yaptıysa sen falan cezalı mısın demek ve kesin、e, tutturur. ki İbn-i Amar radıyallahu anhuma da onun bu sinek kanından sorduğu zaman yani ihramlıyken sinek kanı işte necis midir veya öldürsek nedir şeklinde sorduğunda sen nerelisin dediğinde Irak ehlinden olduğunu sorunca hemen ne yapıyor şuna bakın ki diyor ve şaşırıyor İbn-i Amar radıyallahu anhuma yani、e, siz öyle büyük bir şey yaptınız ki ki Allah Resulü aleyhisselamın oğlum dediği Bu dünyadan iki reyhan, iki kokladığı çiçeğim dediği kimseyi öldürdünüz, Hasan'ı öldürdünüz, Hüseyin'i öldürdünüz, sonra da çıkmışsınız. Çok basit bir sineğin kanından, yani Hazret Hüseyin'in kanını döktünüz. Siz sineğin kanından soruyorsunuz deyince ne yapmıştır? Tahtcub ediyor. İbn Omar vadi Allahu anhuma ki Hasan ve Hüseyin'den bahsediyor. Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam Kardeşlerim, reyhan denildiği zaman, reyhan bildiğim kadarıyla bir çiçek ismi ve çok güzel de bir、e, kokusu olan reyhan kokusu dediğimiz ki、e, koku ne yapılır? Tabiati gereği koklanılır kardeşlerim. Ki Allah Hazri enes radiyallahu anhum'dan genem rivayette diyor ki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'i alır, onu öper ve koklar da diyor. Evet. Demek ki kardeşlerim. Burada reyhan denilirken bir rahmet, bir rızık ve bir rahatlama olarak reyhan kelimesi de kullanılıştır. Yani reyhan kelimesinin manalarının birisi de rahmet, rızık ve rahatlama manasına gelmektedir. Ve buna bakıldığınız zaman yani iki tane reyhandır sözünden <gülüyor> Allah-u Alem yani Allah bu ikisini bana ikram etti diyebilir. Bunun ikisini bana、e, sevdirdi. Niye? Reyhan olarak şey yapıyor. Çünkü çocuklar genellikle öpülür ve koklanılır kardeşlerim. Özellikle bebek olduğu yani bebek yaştayken öpülüp koklanması nedir?、E, çocuk için geçerli bir şeydir ki Allah Resulü Aleyhisselam da torunu olan Hasan Müessen'i de Reyhan olarak isimlendirmiş ve kendi oğlu İbrahim Aleyhisselam, İbrahim İbrahim'i de Öper ve koklamış. Radı Salallahu Alaihi Wasallam. Evet. 86 numaralı rivayet okyalım bitirelim bugün inşallah. Omuzda çocuk taşıma. Evet. Hadis-i Musabir verayet şöyle derken dişittim. Peygamberi Salallahu Alaihi Wasallam gördüm. Torunu Hasan onun yanında idi ve Peygamber şöyle diyorlu. Allahım ben onu seviyorum, onu sen de sev. Allah'a kıyın. Evet. Kardeşlerim. Ee, Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam torunu Hasan salavatullahi ve selamü aleyhi、e, boyununda taşır ve Allahım ben onu seviyorum sen de onu sev diye ne yapmıştır du'a etmiştir bu rivayette de Hasan Radiallahu Anhunun faziyetini ve、e, onu sevmenin、e, faziyetini den bahsediyor tabi her şeyde olduğu gibi. Birisine olan sevgide de asla ve asla ne olmamalı aşırıya gidilmemelidir. Yine burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın tevazusu ve Hasan radıyallahu anhuyla ve diğer çocuklarıyla da tabii çocuklarla da sahabe çocuklarıyla da ne yapmıştır? Her zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onların aklına göre hitap etmiş. Oyunlar oynamış ve burada da gördüğü gibi Hasan Radıyallahu Anhüm'u omzuna taşıyarak ne yapmıştır? Bir tevazusunu göstermiştir. Bu da herhalde dede torun ilişkisi ile alakalı rivayetlerden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle en iyi bilendir. Allah Azze ve Celle haklı hakbili pakkat abi olan Bahtılu da 私たちはあなたのお話を聞いてください。あなたはあなたのお話を聞いてください。あなたはあなたのお話を聞いてください。あなたはあなたのお話を聞いてください。あなたはあなたのお話を聞いてください。あなたはあなたのお話を聞いてください。 و آ خ ر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين